dah minash shaytanir racim bismillahir rahim innal hamdalillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu ne billahi min şururi enfusina ve min men ve men yudlil fele ve la illallah la le, ve abduhu ve bat, ve hadi Muhammedin ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'â ve külle bid'atin zalâle ve külle dalâletin finnâr. Geçtiğimiz iki hafta İmam Muhammed bin Nasr el-Mervezi'nin kitab Sünne adlı eserinin tercümesine başlamıştık. iki hafta boyunca o sürdü. Bu hafta inşallah bitirmeye çalışacağız bunu. Ee, bizim bitirdiğimiz yerden sonra fıkhi bazı meseleler geliyor. Onu o konuları daha sonra fıkıhla ilgili dersler yaptığımız zaman detaylı incelemek nasip olursa o zaman işleriz. O yüzden sadece akide ile ilgili menheşle ilgili kısmında biz bitireceğiz. Allah izin verirse bugün. Kitapta 68 no'lu maddede kalmıştık. Burada Said bin Cübeyr İbn Abbas radiyallahu şöyle dediğini bildiriyor. Lem yekun fi İsrail şeyin illaka in fek. İsrail oğullarında ne olmuşsa mutlaka sizde de olacaktır. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız e, bununla ilgili daha detaylı rivayetler Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan gelmişti. E, geçmiş ümmetlerin Yahudilerin ve Hristiyanların 71 ve 72 fırkaya ayrıldıklarını, bunlardan sadece bir fırkasının kurtulduğunu, bu ümmetin ise 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan da sadece bir tanesinin kurtulacağını bildiriyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler o kurtulan fırka hangisidir diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar buyurmuştur. Diğer rivayetlerde el cema'a cemaat diye tarif etmiştir kurtulan fırkayı. Bazı rivayetlerde es sevadu azam diye tarif etmiştir. Bazı hadislerde gariplere müjdeler olsun. O garipler ki insanların bozukları sünnetleri ihya edenlerdir diyerek gelmişti. Diğer bazı rivayetlerde ümmetimde kıyamet gününe kadar haktan ayrılmayan, hak üzere galip gelen bir fırka daima bulunacaktır. Bunlar hiç eksik olmayacaktır buyuruyordu. Yani bunların hepsini topluca düşündüğümüzde ehli sünnet vel cemaatin menheci ortaya çıkar. Ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabeler neye inanıyor, neyi nasıl uyguluyorsa bunun üzerinde devam eden bir grup kıyamet gününe kadar eksik olmayacak. Zaman gelecek bunlar üstün konumda olacak, çoğunluk olacaklar. Zaman gelecek sünnet garipleşecek. Sünnetle amel eden bir insan dahi neredeyse insanlar bulamaz hale gelecek. Bununla ilgili rivayetleri göreceğiz inşallah. Ee, en önemli özellik olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanlar sünnetleri bozduğu zaman sünnetlerimi ihya edenler diyor. Diğer rivayette, bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda olanlar. Yani aradan ne kadar asır geçerse geçsin, ne gibi yenilikler çıkarsa çıksın, ne gibi değiştirmeler yapılırsa yapılsın, bu hak olan fırka Allah Resulü'nün sahabelerinin gittiği yolu hiç değiştirmeden kıyamet gününe kadar Devam edecek olan fırkadır. Ne akidelerinde bir bozulma vardır, sünnetten sapma vardır, ne amellerinde, ne ahlaklarında. Ama bozulmaya yüz tutan fırkalar ise felsefecilerden etkilenmiş, ondan sonra mutezile akıl yürütüp, aklını kitap ve sünnet maslarının önüne geçirmişler, akıllarıyla yorum yapmışlar, Kur'an ve sünneti kendi asırlarına göre modern gördükleri, bir takım gereklere göre ne yapmışlar? Yorumlamışlar, sünnetten sapmışlar, e, sünneti inkar eder hale gelmişler. E, bir kısmı hadis uydurma yolunu tutmuş. Hatta e, Şialar Kur'an uydurmuş. Fatıma Musaf'ı adıyla ne yapmışlar? Esas Kur'an diyorlar, Ehlibeyt'tedir. Ebu Bekir radıyallahu anh ve diğer sahabileri tekfir ediyorlar. Bunlar esas Kur'an'ı gizlediler. Bizde de i Beyt'te esas Kur'an mevcut demişler. Kur'an'ı dahi tahrif etmeye kalkışmışlardır. Ama Allah'a olsun, bunlar hiçbir zaman hakkı ortadan kaybedememişler. Bilakis kendileri batıl bir yol olarak sindirilmişlerdir. Allah onları muzaffer kılmamıştır. Evet, geçmiş ümmetlerde nasıl ki hem ahlaki bakımdan hem ameli bakımdan hem itikadi bakımdan inanç konusunda e, bozulmalar olmuşsa bu ümmette de bunlar aynısı olacak. Ama hak olan bir taife, hak olan bir grup hiç eksik olmayacak. İbn Abbas radiyallahu da bu hususu belirtiyor. Yine İbn Abbas radiyallahu anhuma Nebi aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda hacındayken uzunca bir konuşma yapıyor. Binlerce sahabesi var. 400 bin civarında olduğu söyleniyor bu sahabelerin. Hac, veda hacına katılan sahabelerin. Bu konuşma uzunca bir konuşma. Her sahabe hatırlayabildiğini bu veda hutbesinden hatırlayabildiğini nakletmişler. Burada İbn Abbas radiyallahu anhumanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ezberlediklerini naklettiklerini rivayet ediyorum müellif. Şöyle diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam: Ey yuhel nas, İsmâ o qauli, fâ la edri lâli la elqa kumbâdeyimihâzâ, fi hâzil mevqif. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyin, sözümü işitin. Şüphesiz ben bilmiyorum, belki bugünden sonra şu yer dışında artık bir daha sizinle karşılaşmayabilirim. Ey yuhel nas, inne Dima ekum ve emval haramun aleikum ila yevmi telgu nerabbekum. E insanlar şüphesiz ki kanlarınız, mallarınız sizlere Rabbinizle karşılaşacağınız güne kadar haramdır. Yani bir Müslümanın diğer Müslüman'a karşı kandan kasıt ne? Onun canına herhangi bir zarar vermesi caiz değildir. Bu haramdır. Mallarınız haramdır. Mal da demek ki bir Müslüman'ın malında asıl olan haramlıktır. Ne şekilde alabilirsin onun malını? Allah Azze ve Celle zekatı farz kılmıştır. Zekat müstesna. Onun dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun e, malının dokunulmazlığı olduğunu bildiriyor. Komünist felsefelerde ise ne yaparlar? Devlet halkının malına kayıtsız şartsız el koyabilir. Maalesef Son dönem yazarlarından Seyit Kutup tefsirinde, yani bu konuda tefsir yazmış, Kur'an'ın tefsirini yapmış birisi olmasına rağmen İslam'da Sosyal Adalet isimli eserinde İslam Devleti'nin, Müslümanların, halkının malına el koyabileceğini söylemiştir. Bunun İslam'la hiçbir alakası yok ve şu hadise de aykırıdır. Bu komünizmde olan bir felsefe. Evet, sosyalizmin kalıntısını ne yapmış? İslam'a da... Mal bilmiştir Allah onun taksiyatını affetsin. Ke hürmeti haza fi fî haza Yani bu haramlık şu gününüz gibi haramdır, şu beldeniz gibi haramdır. O gün hac günleri. Hac günleri nasıl hürmete layıksa, bugünlerde Allah'a isyana dair herhangi bir şey yapılamıyorsa, insanlar bu günlere hürmet ediyordu, tıpkı bunun gibi kanlarınıza, canlarınıza, birbirinizin haklarına da bu şekilde hürmet gösterin. Nasıl ki bu belde haramsa yani Mekke-Medine harameyn deniliyor bunlara. Hürmet gösterilen yerlerdir. Buralarda kan dökmek nasıl ki caiz değilse genel olarak sizin haklarınızda birbirinize böyledir diyor. Allah Resulü Ve Vesselam. Ve innekum <teki> setelgune <teki> rabbekum feyeselukum an a'malukum. Muhakkak ki sizler Rabbinizle karşılaşacaksınız. Yani eee... Öldükten sonra diriltileceksiniz. Allah Azze ve, Celle, Azze ve Celle ile karşılaşacaksınız. Size amellerinizden sorguya çekecek, yaptıklarınızdan soracak. Vakat belahtü, ben size tebliğ ettim. Diyor. Fazike kelamen kesiren, bu bundan sonra Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam çok şey anlattı ve kalefi akhirihi. Sonunda da şöyle dedi diyor. Faqlu ey yuhennas qauli, fe inniyat beliqtu. Söylediklerimi iyi düşünün, iyi akledin ey insanlar. Şüphesiz ben tebliğ ettim, benden vebal gitti, ben size ulaştırdım. Ve kat terek tufiyum ey yuhennas, ma ini taseatun bihi falan tadilu ebeda. Ey insanlar, dikkat edin, size sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Kitab Allah ve sünnet-i Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Bu ikisine sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Ey insanlar, ismau minni ma ekulu Ey insanlar, sizlere söylediğim şeyleri iyi dinleyin. Aklû taishu. Akledin, iyi düşünün ve yaşantınıza geçirin ve la terceu ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqabe ba'di. Bir suyuf. Benden sonra birbirlerinin boynunu kılıçlarla vuran kafirlere dönüşmeyin. Yani söylediklerimi iyi dinleyin. Birbirinizle muhasemeye, birbirinizle düşmanlığa girişmeyin sonra. Birbirinizin boynunu vuracak duruma gelirsiniz. Ondan sonra da kafirlere dönüşürsünüz. Birbirinizi tekfir edersiniz. Ama bunlara hesapmayın. Sözledik, söylediklerimi iyi düşünün. Allahümme hel bellag'tu. Ey Allah'ım tebliğ ettim mi? Bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üç sefer söylüyor. Evet. Diğer rivayette 70 noğlu madde olarak müellif İrbaz bin Sariye el Fezari radiyallahu anten rivayet ediyor. Eee ve kane Minel Bakiyin, e, o çokça ağlayan kimselerden birisiydi. E, dedi ki: Sallallahu Aleyhi Sema Sallatu'l Kada, fa akbel alina fa wa azna muizatem beligaten zarfat minha'l uyun ve wajelat minha'l kulub. Fakale qaif. Allah Resulü aleyhi ve san bir gün sabah namazından sonra bize öyle bir vazda bulundu ki, çok etkileyici bir vazdı. Boğazdan dolayı gözlerimiz yaşardı. Kalplerimiz ürperdi. Fekale kain içimizden birisi dedi ki: Ya Resulullah, kenne hazihi mevizaten muveddi. Sanki bu vaaz veda eden bir kimsenin vaazı gibi, veda eden bir kimsenin öğüdü, nasihatleri gibi. Fekale bunun üzerine şöyle buyurdu: Usikum bi takvalla ve sem'i ve taa'a ve inne abden habeşiye mecdan yara kesira ve el min bin ve ve muhtesatil inne Sizlere Allah'tan korkmanızı Habeşli bir köle dahi olsa Habeşli başı böyle e, siyah üzüm gibi Habeşli bir köle dahi olsa İşitip itaat etmenizi, dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Yani başınıza emir olarak tayin edilen kişi, e, tip olarak şah, şahsı bakımından hoşlanmadığınız birisi olsa bile, başınıza emir tayin edilmişse onu dinleyin ve itaat edin. Şüphesiz ki sizden her kim yaşarsa, kimin ömrü olursa, pek çok ihtilaf görecektir. Pek çok aykırılıklar görecektir, sapmalar görecektir. Sizlere benim sünnetimi ve Hidayete erdirilmiş, benden sonra hidayete erdirilmiş raşit halifelerimin sünnetini tavsiye ediyorum. Bunları vasiyet ediyorum. Buna azı dişlerinizle sarlır gibi sımsıkı sarlın ve sizleri sonradan çıkan işlerden sakındırırım. Yani dinde sonradan çıkan işlerden sakındırırım. Zira her bidat sapıklıktır. Dinde her sonradan çıkarılan şey sapıklıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi kendisinin vefatından sonra bir takım ihtilaflar başlamış. Daha sahabe asrında. Daha sahabeler arasında bir takım ihtilaflar başlamış. Bu ihtilaflar neden kaynaklanıyordu? Meseleye vukufiyetsizliklerinde. Yani bir konuda ilim varsa, kitap ve sünnet ilmi varsa orada ihtilaf söz konusu olmaz. Sahabeler ilim bulunmasına rağmen ihtilaf etmemişlerdir. Herkes kendi bildiğiyle amel etmiş, diğerinin bildiğinden gafil kalmış. İhtilaflar bu şekilde ortaya çıkmış. Ama birbirlerine delili ulaştırdıkları zaman ihtilaf ettikleri şeylerden vazgeçmişler. Hemen ne yapmışlar? Birliğe, ittifaka sarılmışlardır. Ama daha sonraki dönemlerde ilim ehli her biri kendi ulaştığı ilimle amel ederken öğrencilerine şu vasiyette bulmuşlar. Mesela Ebu Hanife'den, İmam Malikten, İmam Şafi'den, Ahmet bin Hanbel'den sahih olarak gelen sözlerde diyorlar ki Şayet bir, size bir hadis gelir de benim sözüm o hadise aykırı düşerse benim sözümü bir tarafa bırakın. Hadiste ne diyorsa siz ona bakın. Fakat e, daha sonrakiler bu nasihatleri dinlememişler. Bir mezhep taasubu başlamış. Sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen ne varsa hepsini Ebu Hanife rivayet etmiş gibi. Hepsine İmam Şafi ulaşmış gibi veya hepsine İmam Malik ulaşmış gibi Malik'e Şafi'den gelen hadise bakmamış, Hanefi Hanbeli'den gelen hadise bakmamış, her biri kendi mezhebini din edinir hale gelmiş. Halbuki akıl sahibi Müslümanın şöyle düşünmesi lazım. Yahu İmam Malik de bu ümmetin alimidir. Ahmet bin Hanbel de bu ümmetin alimi. İmam Şafi de bu ümmetin alimi. Alimlerin hepsi bu ümmetin alimi. Hangisi bize hakkı ulaştırmışsa Allah Resulü'nden bir şey ulaştırmışsa, Allah Resulü'nden gelene hiç kimse muhalefet edemez. Buna kimse aykırı hareket edemez. Öyle değil mi? Evet. Ama sahabelere baktığımız zaman onlar da mesela bir bedevi'yi düşünün. Uzak diyarlardan geliyor, sahabelerin yaşadığı Medine'ye diyelim. Medine'ye geliyor, Ali bin Ebi Talp radıyallahu anh ile karşılaşıyor ve ona bir mesele soruyor. Ali radıyallahu anh de diyor ki, kardeşim diyor senin sorduğun bu meselede Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle uygulama yaptı veya şöyle buyurdu diye ona naklediyor. Şimdi bu bedevinin yani ilim sormaya gelen şahsın Ali radıyallahu anh'den başka sahabilere de daha başka şeyleri sorma hakkı var mı yok mu? Yok mu? Var mı? Diyelim Ebu Bekir radıyallahu anh görüyor. Ali radıyallahu anh yanından çıkıyor. Veya İbn Abbas'ı görüyor. Ondan da başka bir şey öğreniyor. Şimdi ona şunu diyebilir mi? Ey İbn Abbas ben işte Ali bin Ebi Talib'e sordum. Artık senin söylediklerini hiç itibar etmem diyebilir mi? Evet. Diyemez. Evet. Sahabeler de zaten böyle bir şey olmamış. Allah Resulü'nden kim ne naklediyorsa hepsi buna boyun eğmişlerdir. Ama şu gün, günümüzdeki ortama bakın. Allah Resulü'nün gün gibi sahih bir hadis getiriyorsun. İmam Efendi diyor ki o benim mezhebime ters diyor. Sanki hadisler onun mezhebine uymak zorunda da onun mezhebi hadislere uymak zorunda değil. Ölçüler tam tersine çevrilmiş durumda. Allah Azze ve Celle bu kitabın baş taraflarında tercüme ederken altını çizdiğimiz gibi Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Herhangi bir şeyde ihtilaf ederseniz, çekişirseniz, içinişinden çıkamazsanız onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Allah Azze ve Celle ihtilaf üzere bırakmamış bakın bu ümmeti. İhtilaf varsa Ahmet A diyor, Mehmet B diyorsa onu Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine arz edin. Onu öyle ihtilafla bırakmayın. Ahmet şöyle yaparken Mehmet bu halde kalmasın. Allah Azze ve Celle buna müsaade etmiyor ve devamında diyor ki şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız meselenin çözüm yolu budur diyor. Ve bunu ayette gördüğümüz gibi imanın gereği olarak bildiriyor. Fakat insanlar Allah Azze ve Celle'nin bu emrine kulak tıkayarak şunu bile söyleyebiliyorlar. İhtilaf rahmettir. Allah Azze ve Celle ihtilafı Rahmet etmediği kimselerin vasfı olarak bildiriyor. Hud suresi 117-118. ayetlerinde ihtilaf edip durmaktadırlar ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna diyor. Yani Rabbinin merhamet ettikleri ihtilaf etmezler onun dışındakiler ihtilaf ederler diyor. Allah böyle buyuruyor insanlar ne diyor şimdi ihtilaf rahmettir diyor o da hak bu da hak diyor. Bu Allah azze ve celle büyük bir iftiradır. Allah bir tane din indirmiştir. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Size vücudunuzun herhangi bir yerinden kan çıkacak. Şafii diyecek ki abdestinle hiçbir halel gelmemiştir. Abdest bozulmamıştır diyecek. Hanefi diyecek ki hayır efendim kan çıktı mı abdest bozulur diyecek. Ee, i̇yi o zaman senin mezhebin öyle benim mezhebin böyle ikimizde de hakkız. Hangisi hak şimdi burada bunu? Şimdi bu durumda olan birisinin kıldığı namaz ya geçerli ya geçersiz değil mi? Allah Azze ve Celle bunlardan birisini gönderdi ile ikisinde olamaz. Çünkü ne diyor Allah Azze ve Celle ayetinde? Şayet din Allah katından başka bir yerden gelmiş olsaydı onda pek çok ihtilaflar bulurdunuz diyor. Yani dinde ihtilafın olması Allah katından gelmediğinin alametidir. Allah katında gelende ise ihtilaf bulamazsın. Bir ne diyor ihtilafla karşılaşırsanız hükmünü Allah'a ve Resulüne arz edin. Biz şimdi sadece şu meseleyi bir götürelim. Sadece şu ihtilaf eder. Mesela dedik ya İmam Şafii de bu ümmetin alimi. Allah ona rahmet eylesin. İmam Ebu Hanife de bu ümmetin alimlerinden birisi. Allah ona da rahmet eylesin. Biz ikisine de düşmanlık etmeyiz. İkisi de hakkı tespit etmeye çalışmış kimseler. Hakkı tespit etmeye çalışmış kimseler. Biz ikisini de haklarını teslim ederek, onlara bir saygısızlık yapmadan ama... Onları peygamber mertebesine de çıkarmadan şunu yapıyoruz. Allah Azze ve Celle bize neyi emretmişse onu yapıyoruz. Şimdi kan meselesi. Madem o örnek verildi kan meselesini Allah'ın kitabına ve Rasul'ün sünnetine arz edelim. Allah'ın kitabında var mı kanın abdest bozuna dair bir şey? Yok. yok. yok. Rasul ve Vesselam sünnetine baktığımızda abdest bozuna dair. Bilakis bozmadığına dair var. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma'dan gelen rivayette Ebu Davud Sünnen'de rivayet ediyor bunu. Biz diyor iki kişi, estağfurullah Allah Resulü'nün iki sahabesi diyor, Allah Resulü'nün nöbetçiliğini yapıyordu diyor. Birisi uyurken diğeri namaz kılıyordu diyor, o ayaktaydı diyor. Fakat diyor düşman birliklerinden bir tanesinde bir adam vardı ki onu, onun bir yakınını, Müslümanlardan birisi öldürmüştü. Bunun üzerine o adam şöyle yemin etti. Vallahi ben de Müslümanlardan birinin kanını dökeceğim diye. Geldi sinsice. Baktı ki bir adam ayakta namaz kılıyor. O konu çekti ve o adamı namazdayken ayağından vurdu. Adam namazını kesmedi. Namazını bitirdikten sonra arkadaşını uyandırıyor. O arkadaş da Allah sana rahmet etsin. Neden uyandırmadın beni? O da cevaben diyor ki Vallahi öyle bir ayet okuyordum ki Kesmek istemedim. Namazımı kesmek istemedim diyor. Ve ben bu acıya dayanabildim diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da bu olaya şahit oluyor. İşte kan aktı diye senin abdestin bozuldu böyle bir şey demiyor. Allah Resulü'nün karşı çıkmadığı bir şey. Ömer bin Hattab radiyallahu Anten bakın rivayet var. Boynundan hançerlendiği zaman yarasından kan damlaya damlaya namaz olmayan dinde hayır yoktur diyerek kalktı namazını kıldı diyor. Yarasından kan damladığı halde. Buna dair pek çok sünnette rivayetler var. Ha Peki, peki kan e, abdesti bozar sözü nereden çıkmış şimdi? Ebu Hanife bunu neye dayanarak söylüyor? Kafasından mı uydurdu? Hayır. Ebu Hanife, e, Allah kendisine rahmet etsin. Hadisler tedvin edilmeden önce yaşamış birisi. Yani ravilerin durumları kim ne rivayet etmiş. Bunların durumları tespit edilmeden önce. Hangi ravi güvenilir, hangisi güvenilmez. Bunlar henüz tespit edilmeden önce yaşamış bir alim. Dolayısıyla kendisinin şöyle de bir kaidesi var. Zayıf bile olsa, şayet hadis varsa ben şahsi görüşümle hükmetmem demiş. Zayıf bile olsa, hadis varsa hadise uymak daha ihtiyatlı demiş. Bu konuda kendisine sahip bir hadis ulaşmıyor. Yani kan abdest bozmanına da sahip bir hadis ulaşmıyor. Ama zayıf bir rivayet geliyor. Ravileri de tanımadığı için ne yapıyor? Bu hadise muhalefet etmeyeyim diyerek kendi ulaştığı ilimle ne yapıyor? Kan abdesti bozar diye bir fetva veriyor. Ama biz bugün sahih yollardan biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kan abdest bozar diye bir şey söylememiş. Bilakis kanadığı halde kanaktığı halde namaz kılan kimsenin abdestinin bozulmadığını onaylamıştır. Sadece önden ve arkadan çıkan şeyler hariç. Önden ve arkadan yani e, cinsel uzuvdan çıkanlar ister kurt olsun, ister bevli olsun, ister e, hava olsun, ne olursa olsun bunlar abdesti bozar. Bu kanla sınırlı değil. Ama ön ve arka yol dışında başka yerden çıkan kanın abdesti bozuna dair herhangi bir şey, e, sabit bir şey yok. Evet meseleyi Allah'a ve Resulüne döndürdüğümüz zaman gördüğümüz gibi burada. Bakın ihtilaf ortadan kalkıyor. Allah Resulü'nden gelen bir şey ihtilafı ortadan kaldırır. Ama meseleyi görüşlerde ısrar etmeye devam edersek, apaçık bize gelmesine rağmen, o zaman Allah Azze ve Celle'nin şu tehdidine muhatap oluruz. Sizden öncekilerinin, yani Yahudi ve Hristiyanları, dinlerini parça parça edip fırkalara bölündüğü gibi sakın olmayın. Sakın onlara uymayın. Sahabeler nasıl ki fırka fırka olmadılar, Gelen hakka teslim oldular. Bizim üzerimize düşen de bu. Evet. Mükerrer rivayetleri, benzer manada rivayetleri atlıyorum. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma'dan 74. madde olarak şu rivayet geliyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne iza feregâ min hutbetihi gâle. Yani Allah Resulü Aleyhissat ve Sallam hutbesini bitirdiği zaman şöyle derdi. İnne hadisi hadise Allah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuh. Şüphesiz ki sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhissat ve Sallam'ın yoludur. İşlerin en kötüsü de dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Neden dinde sonradan ortaya çıkarılanlar en kötü? Çünkü Allah Azze ve Celle Maide suresi 3. ayetinde dini tamamladığını belirtiyor. Her kim o tamamlanmış dinde ne eklerse veya ne çıkarırsa işte bu muhtesata dahil olmuş olur. Bidat çıkarmış olur. Allah'ın en sevmediği işlerden birisini işlemiş olur. Abdullah, e, estağfurullah, Cabir bin Abdullah radiyallahu anhmadan yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma günü Allah'a ham dedip övgüde bulunduktan sonra arkasından şöyle dediğini Cuma hutbelerinde böyle dediğini bildiriyor. İnne eftal al hadi Allah ve hayr al hadi Muhammedin sallallahu aleyhi vesselam ve şer al umarı muhtesatı wa ve külle bitatın zalale. Şüphesiz sözlerin en üstünü Allah'ın kitabıdır, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur, İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Ve her bidat bidatte sapıklıktır. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbelerinde bir şey ihmal etmediği bir söz. Buyurun. Şimdi bu tespih çekmek bidat değil mi? Yani, tespih çekmek derken e, bu şey, boncuklarla yani, boncuklarla. Yani tespih çekmek bidat. Evet. Kesinlikle değil mi? Evet. İbn-i Mesud radiyallahu anh'dan bu konuda rivayet var. İbn-i el-Kurtubi, El-Bid'a ve Neh'yü Anha isimli eserinde e, 7-8 tarikten rivayet ediyor. E, boncuklarla, taşlarla zikreden bir topluluğa karşı çıkıp, hatta ellerine vurup, e, siz kötü bir bidat çıkardınız diyerek onlara karşı çıktığı sabit. Yani bu bidat tesvidi bizzat sahabe tarafından yapılmış bir şey yani. Kesinlikle tespih olayı yok. Evet. Halil'le görüşüyorum da teyzem, ersem, kadının birine sana halis'in vereyim mi? Dediği var mı? geliyorum Peki bu zayıf. Zayıf mı? Evet. Ömer bin Hattab radıyallahu şöyle derdi. İnne estağal kıl kılallah ve inne ahsenel hedi hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri <gülüyor> müttezatı. Aynı manada. Yani bu rivayetler sahabelerinde tıpkı Nebi ve Vesselam'ın yaptığı gibi e, şu uyarıyı mutlaka yaptıklar. Yani yolların en hayırlısı sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed ve Vesselam'ın yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarlanlardır. Ve her sonradan çıkarılan şey bidattir. Her bidat sapıklıktır. Allah Resulü ve Vesselam hiçbir hutbesinde bunu ihmal etmemiş. Sahabeler de aynı yolu takip etmişler. Abdullah bin Nasut radıyallahu anhın şöyle dediği rivayet ediliyor yine inne Ahsenel hadisi kitaballah ve Ahsenel hadi hadi Muhammed'in ve şer al umurı ve inne ma tu adu ne ve ma entum bi mujizine ve inne ma bayidum ma leise atiyan buraya kadar bir tercüme edelim. E, şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Şüphesiz size vaad olunan her şey başınıza gelecektir. E, sizler aciz bırakılmış kimseler değilsiniz. Uzak olan ancak gelmeyecek olandır. Ela ve aleyküm bis Dikkat edin sizlere sıdkı, doğruluğu tavsiye ederim fennehu yehti ilel bir şüphesiz doğruluk ileye götürür ve innel bir yehti ilel cennet şüphesiz iyilik de cennete götürür Vema ma yazalur racul yestığı hatta yektubu indallahi yektubu indallahi sıddıka kişit doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık olarak yazılır yani çokça doğru söyleyen kimse olarak yazılır ve Yusup bitül bir rafi kalbhi ve iyilik onun kalbinde sabit kalır, yerleşir. Fala yakune lil fujuri mauda a ibratin Öyle yerleşir ki kalbine bir iğnelik yer kadar bile, bir iğne ucu kadar yer bile e, kötülüğe yer kalmaz kalbinde. Ve iyya kum vel Sizleri yalandan sakındırırım. Fəinnehu yehdi ilil fujur. Yalan insanı kötülüğe götürür. Büyük günahlara, kötülüğe götürür ve innel fucur yehdi ilen nar. Kötülük ise cehenneme götürür. La yazalu raculu yukezeb hatta yetubu indallahi kezzab. Kişi yalan söyleye söyley Allah katında kezzap, çok yalan söyleyen birisi olarak yazılır. Ve yusabbitul fucuru fi qalbihi. Böylelikle kalbi, kalbinde kötülük sabit olur. Hatta mayekunu lil bir bir ve Mevdaa ibretin yestekar Bu kötülük kalbini öyle kaplar ki bir iğne ucu yer kadar kalbinde iğle yer kalmaz. Bundan Allah salihe. Yine İbn Mesud radıyallahu an’ten gelen rivayette şöyle demiştir. İttibau ve la o, fakat kufetum ve kulli bid'atin zalale. Tabi olunuz. Bidat çıkarmayınız. Yani neye tabi olunuz? Allah Resulü'nden size gelenlere tabi olunuz. Bu size yeter. Bidat çıkarmayın. Bir yenilik çıkarmayın zira her bidat sapıklıktır. Dinde sonradan çıkarılan her şeyin bir sapıklık olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam belirttiği gibi sahabileri de tek tek bu, bunun üzerinde durmuşlardır. Yine i̇bn Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Kullu muhtesetin bid'atun ve kullu bid'atin zalale ve kullu dalalettin finnar. Dinde her sonradan çıkarılan şey bid'attır. Her bid'at sapıklıktır. Her sapıklıkta cehennemdedir. Başka bir yerde İbn-i Mesud radiyallahu anh şöyle diyor. İnnekumül yevme e, alel fıtra ve Setu hadis ve ve izar muhtesetin ve bil hedil ver Şüphesiz Sizler bugün fıtrat üzerindesiniz Mesud radıyallahu an sabelere sesleniyor Sahabelerden sabelerden olan arkadaşlarına sesleniyor Sizler diyor fıtrat üzerindesiniz yani burada kaslıney dost doğru bir din üzerindesiniz ona herhangi bir eklemenin yapılmadığı tertemiz din üzerindesiniz ve inle kum setortesune ve yuhteslekum sizler bir şeyler ortaya çıkaracaksınız size de bir şeyler ortaya çıkarılacak fe izaretu muhtese şayet dinde bir şey çıkardığını görürseniz sizlere ilk duruma sarılmanızı tavsiye ederim diyor. Yani sabilerin üzerinde olduğu yola sarılın. O çıkan, sonradan çıkarılan yeniliklerin hepsinden uzak durun. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma, Ömer bin Hattab'ın oğlu, şöyle derdi. Hayrud dini, dini Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Dinlerin en hayırlısı, Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın dinidir. Ve şerrel umuri muhtesatuha İşlerin en kötüsü, dinde sonradan ortaya çıkarlanlardır. İttebi'û velâ o Tabi olunuz, bir de çıkarmayınız, yenilik çıkarmayınız. Fe innekum lentazillû ma ittebe'tümül eser. Sizler, ESR'e tabi olduğunuz sürece sapıtmazsınız. Eser diye kastettiği ne? Allah Resulü'nün sahabelerinden size nakledilenler. Bunlara saldığınız sürece sapıtmazsınız. İn tettebiiuna fekat sebeqnaqum sebqan ba'ida. Bizlere tabi olursanız yani e, bu Allah Resulü'nün sahabesi. Sahabe, sahabe olmayanlara tabi ne diyor? Şayet sizler bizlere tabi olursanız biz sizleri hayırda çok geride bıraktık. Hayırda öne geçersiniz siz de aynı şekilde diyor. Ve in tehalifu na fakat zala'ltum zala'lem zala'lem kebira. Şayet bize muhalefet ederseniz uzak bir sapıklıkla yani açık bir arayla sapmış olursunuz. Ma ahdeset ümmetin fi diniha bidaten illa rafa Allahu anhum sunnatu hediy. Herhangi bir kavim dinlerinde bir bid'at, bir yenilik çıkardığı zaman Allah azze ve celle mutlaka onlardan bir hidayet sünnetini kaldırır. Bir topluluk bir bid'at çıkarsa mutlaka o topluluktan Allah bir sünneti yok eder, kaldırır. Summe la te'udu fihim ebeden. Sonra bir daha o sünnete asla dönemezler. Ve le en nara fi nahiyetil mescidi nara teşalu fihi ihtiraqan ihabba ileye Min en ara bidaten leysefihi leha muayyir. Benim diyor, mescidin bir köşesinde söndürmeye gücümün yetmedi bir ateş görmem, değiştirmeye gücüm yetmeyen bir bidat görmemden hayırlıdır diyor. Yani ne demek istiyor? Din muhakkak ki dünyadan hayırlıdır. Yani mescidin bir köşesinde ateş yansa ve mescidin tamamı yansa, insanların dinine zarar verir mi? zarar vermez. Evet. Ama değiştirmeye güç yetmeyen bir bidat görürsem diyor, e buna bu değiştirilemezse insanların dini ifsad olur. Bu bakımdan bu daha tehlikelidir diyor. Yine İbn Ömer Radyallaanma şöyle demiştir: Kullu bidatın zalale ve in ah hasena. Şüphesiz ki her bidat sapıklıktır velev ki insanlar güzel görse bile. İnsanlar bidat-ı hasene dese bile her, bidatlar, her bidat sapıklıktır diyor. Yani bizler demek ki üzerimizde bir mesuliyet var, bir yükümlülük var. Allah'a ibadet etmek, Allah'a ibadetle hiçbir kimseyi, hiçbir şeyi ortak koşmamak, bunun yanı sıra Allah'a ibadet ederken Resul Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl öğretmişse o şekilde ibadet etmek. Demek ki rastgele ibadet edemiyor insan. İnsan kafasına göre e, şurada iki rekat namaz kılsa deriz ki ne kadar güzel namaz kılıyor deriz. Halbuki bunun mutlaka Allah Resulü'nden izinli bir namaz olması lazım. Mesela biz ikindi namazından, öğle namazından, öncesinde sonrasında, yatsı namazından sonra ne yapıyoruz? Sünnet namaz kılıyoruz yatsı namazından sonra. Neden kılıyoruz? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sünnete devam etmiştir. Bunu meşru kılmıştır. İkinli namazının farzından önce kılmaya gelince her ezanla Kamet arasında iki rekat vardır diyor. Yani bunu kılmak isteyene bu yolu, bu meşrulu, bu izni vermiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama bugün insanlar tutuyor ne yapıyor? Dört rekat kılıyor yaslıdan önce. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yatsıdan önce dört rekat böyle bir izin yok. Böyle bir sünnet yok. Uydurma bir rivayete dayanıyor bu amel. Evet. Demek ki bununla amel etmeyeceğiz. Ama sünneti de ya Öyle demişler artık. Evet. Ama sünnetle alakası yok. Mesela sual yok Şimdi şöyle e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan İbn-i Ömer diyor ki Allah Resulü şöyle buyurdu. Kim günde on iki rekat Nafile namaz kılarsa ona cennette bir ev bina edilir. Ve bunları şöyle sayıyor. Sabahtan önce iki rekat. Öğlenden önce dört rekat. Öğlenden sonra iki rekat. Ne etti? Sekiz etti. Akşamdan sonra iki. Ne etti? On etti. Yatsıdan sonra iki. Etti on iki. İşte müekked sünnet diye dediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da devam ettiği sünnetler bu on iki rekat. İkinli namazından önceki dört rekata gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde dört rekat namaz dair bir rivayet yok. Ama meşru kıldığına dair rivayet var. Kim ikinden önce dört rekat kılarsa Allah ona rahmet etsin diyor. Allah ona rahmet etsin diyor. Yani kılmak isteyene bu izni veriyor. Ama yatsıdan önceki dört rekata gelince bunu hiçbir alim, bakın hiçbir alim diyorum, hiçbir alim bunun sahih bir sünnete dayandığını söylememiştir. Ama halk arasında ne yapmışlar? Sonuçta namaz değil mi? Kılsak ne olur demişler? Kılmışlar. Yani insanlar ne yapmış? Güzel görmüş ve uygulamaya koymuş. Burada i̇bn Ömer ne diyor? Dinde çıkan, sonradan çıkan her şeyden sakının. İnsanlar güzel görse bile o sapıklıktır diyor. Selahı namazı diyor. Şimdi telafi 20 rekat kılmak Hı. gibi. Evet. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Senin bir gecede 11 rekattan fazla ge gece namazı kılmamıştır. Mesela, abdestik, etmiş, Kim bundan fazla yaparsa 3'ten fazla yaparsa isyan etmiş ve zulmetmiş olur diyor. Yani e, insanlar burada şöyle düşünüyorlar. Yani sonuçta kıldığımız namaz değil mi? Allah namaz kıldığımızdan dolayı azap mı edecek? Bakın mantık bu. Ama tabiinin alimlerinden Said bin Müseyyep radiyallahu an birisinin kerahat vaktinde namaz kıldığını görüyor. Kerahat vakti hangi vakitler? Güneş doğarken. Güneş tam tepedeyken ve güneş batarken. Bu üç kerahat vaktinden birinde demek ki adam biri namaz kılıyor. Diyor ki ona, ey falanca bunu bir daha yapma. Allah Resulü Sünnetine bu uymaz diyor. Adam diyor ki... Ey Eba Muhammed... Sonuçta benim yaptığım şey namaz kılmaktır. Kötü bir şey yapmıyorum ki... Allah bana namaz kıldığım için azap mı edecek diyor. Cevabı şu oluyor Said bin Müseyye bin. Hayır diyor... Allah sana namaz kıldığın için azap etmeyecek. Fakat Allah sana... Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet ettiğinin için azap edecek. Çünkü... O Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyordu... Her kim ki bizim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunmuştur. O reddolunmuştur buyuruyor. Müslim'in iman babında gelen, iman bölümlerinde gelen bir hadiste İmru Mesud radıyallahu anh dengelir, diyor ki her peygamberin seçkin bir takım sahabeleri, havarileri vardı. Bunlar peygamberlerinin sünnetlerine tabi oldular. Fakat onların arkasından öyle nesiller geldi ki emrolunmadıkları şeyleri yapan yapmadıkları şeyleri söyleyen kimseler oldular. Devam ediyor hadis. Artık her kim? Bunlarla eliyle mücadele ederse mümindir. Diliyle mücadele ederse mümindir. Ve kalbiyle buğz ederse mümindir. Ve bu iman en zayıfıdır. Bundan sonra da iman yoktur diyor. Şimdi ifadeye dikkat edin. Bunların yaptığı münker ne? Emrolunmadıkları şeyler yapan kimseler. Şimdi yatsı namazı, yatsı namazının ilk sünnetini e, örnek konusu yaptık. Evet. Emrolunduğumuz bir şey mi? Yok. yok. Değil. Bize meşru kılınan bir şey mi? Değil. Evet. Bir kimse bu namazı kılmak gerekir diyorsa mutlaka Allah Resulü'nden delil getirmesi lazım. Delil getirirse başımızın gözümüzün üstünde. Sorun yok. Hayır, ama hayır, uydurma hadis var. Hayır, hayır. Sahih değil. Yani sahih hiçbir şey yok ama mesela e, bunu Hanefiler Sünnet olarak zikrederler. Hanefi muaddislerden İmam Zeyla'yı Nasbur Râye adlı eserinde bu rivayetlerin zayıf olduğunu, sayıf olmadığını belirtiyor. Bunun sayıf bir asla dayanmadığını belirtiyor. Yani hadis ilmini bilen bütün ilim ehli bunun bir aslı olmadığında ittifak etmiştir. Ama mesela e, halk arasında insanlara vazelen eden bazı kimseler vardır. Bunlar takva sahibidir. Allah'tan korkan kimselerdir. zühd sahibidirler. Yani dünya malına pek kıymet vermezler. İnsanlara Allah için ne yaparlar? Hatırlatmalar, öğütler verirler. Fakat bu özelliklerinin yanı sıra, yani takvalarının, iyi hallerinin, Allah'a ibadet eden kul olmalarının yanı sıra ilim özelliği yoktur bunlarda. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam hadislerinin sahihini, batılından ayırma özelliği yoktur. Duymuştur bir yerden hadis diye veya bir kitaptan okumuştur. Saif midir zayıf mıdır değil mi bilemeden ne yapmış? Halka bunu nasihat olarak söylemiş. Halka ben güzel bir şey teşvik edeyim diye bunu söylemiş. İnsanlar da onun dindarlığına güvenerek ne yapmışlar? Bununla amel etmişler. Halbuki e, dinde mutlaka delile dayalı hareket etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yaşayan delil üzere yaşasın helak olan da delil üzere helak olsun. Delille hareket etmemiz şart. Bizler e, yaptığımız Allah'a yakınlık, Allah'a kulluk olarak yaptığımız her şeyi mutlaka Allah ve Resulünden ulaşan bir ilim üzere yapmamız lazım. Basiret üzere yapmamız lazım. Eğer bu, bu şekilde olmazsa önceki kavimlerin kınandığı şeylere düşeriz. Alimlerini, rahiplerini Rabler edinmekten bahsediyor Allah Azze ve Celle. Tevbe suresi 31. ayetinde alimlerin rahiplerini, Rabler edindiler diyor. Alimlerin, alim dediğin kimseler kimlerdir? İlim öğrenen, ilim öğreten insanlar değil mi? Rahipler kimlerdir? Kendilerine ibadete veren kimseler. Onların dini tahrif edilmeden önce bunlar Allah'a ibadet eden kimselerdi. Tevhid üzere yaşayan kimselerdi. Ama ne yaptılar? Allah'ın haram kıldıklarını alimleri kendilerine helal deyince helal saydılar. Allah'ın helal kıldıklarına da Alimleri kendilerine haram deyince ne yaptılar? Haram saydılar. Böylece onları Rab edindiler diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ha, demek ki bir sözün alimden çıkmış olması onun meşhur olmasına yeterli değil. Evet alimlerin büyük bir yeri vardır. Bilmediğimiz meseleleri ilim ehline sormamız gerekir. Bu Allah'ın emridir. Ama alime soracağımız şeyi de bilmek zorundayız. Ben gideyim şimdi müftü efendiye. Efendi şöyle bir sıkıntım var. Ne dersin? Müftü efendi de işkembe Bey kübradan bir fetva sallasa benim de işime gelse bu beni kurtarır mı? Kurtarmaz. Niye kurtarmaz? Ben gittim alime sordum. Allah bilmediğiniz şeyleri zikir eline sorun. ilim eline sorun diyor. Sormaz. Ha, demek ki delil sormam gerekir. Ben o alime neden gidiyorum? Şayet onun düşünüp yorumladığı şeyse o yetenek bende de var. Ben de düşünüp kafamdan bir şeyler yorumlayabilirim. Niye ona muhtaç olayım? O, ondaki akıl bende de var. Ama o benim bilmediğim bir şey biliyor ki ben ona gidiyorum. O da benim bilmediğim o mesele Allah'ın kitabında ne geçtiği, Resul'ün sünnetinde ne geçtiği. Ben onu sormak için gitmek zorundayım ona. Akletmekse, akletmeyi Allah ona da emrediyor, bana da emrediyor. O emre bende muhatabım. Öyle değil mi? Onda akıl varsa bende de akıl var. Ama onun bildiği bir şeyi ben bilmeyebilirim. Allah Resulü'nden işittiği, Allah Resulü'nden ona ulaşan bilgiyi ben bilmeyebilirim. Benim talip olmam gereken şey işte bu. Ve biz sadece Resul aleyhissalatü vesselama teslimiyetle emrolunmuşuz. Yani ondan ne gelirse, neyi emretmişse ona uymak, neyi yasaklamışsa ona da derhal son vermek. Allah Resulü'nün yanına bir kişi daha ekleyebiliyor muyuz? Mesela bir Allah dostu olsa, Allah'ın velisi, Desek birisine adam ne kadar güzel namaz kılıyor. İşte e, iki güne bir oruç tutuyor. Geceleri uyumuyor sabaha kadar namaz kılıyor. Bu mi uyuyor? Demek ki kaybı yapıyor. Şimdi adama bakıyorsun bak her türlü hayra işlemesine rağmen bir Ebu Bekir radıyallahu anh'a bile teslimiyet bakın bize yasaklanmış. Yani teslim olamazsın. Ama Allah Resulüne teslim olur gibi teslim olamazsın. Kastımız bu. E, Ebubekir radıyallahu an, Allah Resulüne ne getirdiyse almak zorundasın. E, Ömer radıyallahu anh Allah Resulüne ne getirdiyse almak zorundasın. Kendiliğinden bir şey getirirse ya alırım ya almam. Kitaba ve sünnete arz ederim, uyarsa alırım, uymasa almam. Bana yüklenen budur. Bu yüzden ki İbn Abbas radıyallahu anhumaya temetlu hacci sorulduğu zaman muhatabına diyor ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle yaptı diyor. O da diyor ki ama Ebu Bekir ve Ömer bundan yasaklıyor diyor. i̇bn Abbas ne diyor? Bakın i̇bn Abbas o sırada çocuk bir sahabe daha. Ama menhecü güzel öğrenmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapmıştı? Dua etmişti. İlmini artırması için, Kur'an'ın tevvilini, güzel anlamayı ona öğretmesi için, fıkhını, anlayışını artırması için özel bir duasına mazhar olmuştu i̇bn Abbas radıyallahu anh. Diyor ki, Başımıza taş yağmasından korkuyorum. Bir daha benimle konuşmayın. Ben size Allah Resulü dedi diyorum. Siz bana Ebu Bekir ve Ömer'den bahsediyorsunuz diyor. i̇bn Abbas radiyallahu Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'a saygısızlık mı yaptı burada? Hayır. Saygısızlık yapmadı. Ama o şundan korktu. Allah Resulü'nden gelen bir şeyi Allah Resulü'nün dışında birilerinin sözü sebebiyle terk etmek. Bundan endişe ettiğinden dolayı böyle cevap verdi. Yoksa Ebubekir radıyallahu an, Ömer radıyallahu an peygamberden sonra bu ümmetin en hayırları, en üstünleridir ve bunu İbn Abbas hepimizden daha iyi biliyordu. Demek ki Allah ve Resulü'nün gelen karşısında hiç kimsenin bir sözü olamaz. Bu yüzden Hucurat suresinin ilk ayetlerinde "Ey iman edenler, Allah'tan korkun, Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçmeyin." buyruluyor. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin, geçirmeyin. Kimseyi geçirmeyin. Evet, İbn Abbas radıyallahu anhuma e, yine aynı manada bidat çıkarmaktan sakındıran, tabi olmaya, evet, sahabelerden gelen rivayetlere tabi olmaya, istikamet üzere olmaya dair tavsiyeleri var. Diğer bir sözünde inne ebqa zal umuri ilallahi el bid'a Allah Azze ve Celle'nin en sevmediği şey bid'attir diyor. Neden en sevmediği şey biliyor musunuz? Bir kimse günah işlese, tabiinden bazıları bunu açıkça ifade etmişlerdir. Şeytan bir insanı günaha düşürmekten çok bid'ate düşürmeyi ister diyor. Bunu daha çok ister. Çünkü bir kimse günah işlese, hatta çok büyük günahlardan birisi daha alıyorsa, zina gibi, hırsızlık gibi büyük günahlardan birini işlese, Bilir değil mi bunun kötülük olduğunu? <gülüyor> Tevbe eder. Eğer iman varsa o iman kendisine tevbeyi, tevbeye doğru itekler. Bundan sıkıntı duyar. Rabbinden özür diler. Ama bid'at işleyen kimse iyi bir şey yaptığını zanneder. Allah'a itaat ettiğini zanneder. Güzel bir şey yaptığını zanneder. Çünkü şeytan ona amelini süslemiştir. Allah Azze ve Celle'nin Kehf Suresinde buyurduğu gibi اَلَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَى onlar güzel bir şey yaptıklarını zannederek yaparlar diyor. Şeytan onlara amellerini süsler. Zannederek yaparlar. Delile dayanmazlar yani. Zanna uyarlar. Güzel bir şey zannederler. Ama biz yaptığımız şeyi neye dayanarak yapıyoruz? Delile dayanarak. Biz zannederek değil, bilerek yapıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş, şöyle tarif etmiş, bak bunu biliyoruz, bilerek yapıyoruz. Zanna tabi olmuyoruz. Eğer bu ilim bizde yoksa, Şeytan bize yaptığımız kötülükleri süsleyecek, bidatleri iyilik gibi gösterecektir. Dışarı çıkıp bakmıyor musunuz millete? Adam ömrü boyunca alnı secdeye gelmiyor. Allah'ın günde beş vakit kendisine farz kıldığı namazı eda etmiyor. Bunu kılmazsan Müslümanlardan değilsin diye açıkça belirttiği bir ibadeti yerine getirmiyor. Ama bidat olan bir mevlid terine katılmakla bütün günahlardan kurtulduğunu zannediyor. 11 ay boyunca camiye uğramayan bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç camide 20 rekat olarak kılmadığı bir teravih namazını hiç kaçırmıyor. Ama Ramazan bitince ne namaz var ne niyaz var. Teravih dışında başka bir namazı yok. İşte şeytanın kandırması aldatması böyle. Evet. Evet. İbn Mesud radıyallahu anh çok önemli bir e, nasihati daha var. Sıradaki maddede diyor ki: "Aleyküm bil ilm kabla en yukhbet ve qabdhuhu en yuzhab bi ashabihi ev qale bi ehlihi aleyküm bil ilm." Sizlere ilmi tavsiye ederim. Yani delil üzere hareketi. ilimle yaptığınızı bilerek yapmayı İlim kaldırılmazdan önce ilme sarılır. İlmin kaldırılması ilim sahiplerinin ruhlarının alınmasıdır. Sizlere ilmi tavsiye ederim. Fe inne ehadukum la yedri meta yaftakır. Çünkü diyor sizden biriniz ilme ne zaman muhtaç olacağını bilmez. Ev yeftakır. İla ma indehu veya kendisinde bulunan ilme ne zaman muhtaç olacağını bilmez. Yani eee Şimdi düşünün. İbn Mesud'un seslendiği kimseler sahabeler veya tabiin, sahbeye yakın kimseler. Ne diyor? Bunlar görerek öğreniyorlardı. Ama rivayetlere, bunları ezberlemeye yönelik fazla şeyleri yoktu. Hayatlarına geçtiği için çok fazla ne yapmıyorlardı? Umursamıyorlardı. Allah Resulü'nden gelenle sahabelerden geleni sanki ayırın demek istiyorum İbn Mesud radiyallahu Anh. Ne diyor? Çünkü diyor kendinizde olan ilme ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. Yarın bir gün öyle bidatler çıkacak ki karşınıza. Siz o bidatlere karşı sünnetlerle dimdik ayakta durmanız gerekecek. E siz eğer senin yaptığının hangisinin sünnet, hangisinin sünnete dayanmayan bir şey olduğunu nasıl bileceksin? Bunları ezberlemezsen. Mesela ben namaz kıldığım zaman. işte şöyle ev kaldırmam. işte rükuya şöyle eğilmem. Secdeye şöyle gitmem. Ne yapmam lazım? Peygamber Aleyhisselatü şu şu hadislerine dayanıyor diye bilmem lazım değil mi? Çünkü kitaplarım yanabilir. Belki şimdi kitaplarım var ama kitaplarım elimden çıkabilir. Eğer ezberimde bu yoksa yarın birisi beni görecek. Yani ilmin kaldırıldığını düşünün. ilim ehlinin de gittiğini düşünün. Birisi beni böyle namaz karken görecek. Ne diyebilirim ben ona? Allah Resulü böyle kılıyordu diyeceğim. Delili. Neye dayanıyor bu? Hangi sahabe rivayet etmiş? Hangi e, muhaddis nakletmiş bunu? Bunu bu konuda ilmi sıkı zapt dediğim uyarısı var. Devam ediyor. Ve innekum setaecidune akwamen yazumun enhum yedkunukum ila kitaballah. Ve kad nebezuhu ve rae Öyle kavimlerle, öyle topluluklarla karşılaşacaksınız ki, böyle kavimler bulacaksınız ki, bunlar sizleri Allah'ın kitabına çağırdıklarını iddia edecekler. Halbuki onlar Kur'an-ı Kerim'i kendi sırtlarının arkasına atmışlardır. Bunlara biz şahidiz. Şu an e, kısmi olarak her e, bidat fırkasında bunlara şahit oluyoruz. Bidat fırkalarının her biri bunu yapıyor. Allah'ın kitabına çağırdığını iddia ediyor değil mi? Tarih açısına git Allah'ın kitabına çağırdığını iddia ediyor. İşte camide Vayiz Efendi Allah'ın kitabına çağırdığını iddia ediyor. İmam Efendi Allah'ın kitabına çağırdığını iddia ediyor. Herisi Allah'ın kitabına çağrıldığını iddia ediyor. Sünnet inkarcısı Allah'ın kitabına çağrıldığını iddia ediyor. Halbuki diyor, onlar Allah'ın kitabını arkalarına atmışlardır. Şimdi bakın. Bidat fırkalarının hepsi de Allah'ın kitabına çağırıyor. Ama ehli sünnet ve cemaat'in onlardan farkı ne? Allah'ın kitabını sünnetle konuşturmak. İbn -i Mesud radıyallahu anh'ın buradaki uyarısı Kitabın Sünnet olmadan doğru anlaşılmayacağına bir uyarı. Devam edelim daha iyi anlaşılacak. Fe aleikum bil ilim. Bakın burada ne diyor? Kitaba, size kitabı tavsiye ederim demiyor doğrudan. Size ilmi tavsiye ederim. Ve iyyakum ve tebedu. Sizi sonradan çıkarılan şeylerden bir daha çıkarmaktan sizleri sakındırırım diyor. Ve iyyakum ve Sizleri aşırı gitmekten de sakındırırım. Yani meseleleri inceden inceye eleyip ince eleyip, sık dokumaktan da sakındırırım. Ve iyâkum ve Taamuk Dinde derin meselelere dalmaktan. Ve aleyküm bil atıyk. Size ilk durumu tavsiye ederim diyor. İşte ehl-i sünnetin menhecini ortaya koyan ifade bu. İlk durum. Yani Kur'an ve sünneti sahabeler nasıl anlamışlarsa öyle anlamak zorundayız. Hangi dat olursa olsun, hangisi karşımıza çıktıysa hepsinin yakasına biz sabilerin sünnetiyle, sahabelerin uygulamalarıyla, onlardan gelen eserlerle, onların menheceyle yakalarına sarılırız. Bize diyorlar ki, mesela git menzicilere, canım diyor bu diyor Allah Resulü'nün yolu, e, kitap ve sünnetin yolu burasıdır diyor. E tamam, madem öyle, siz sahabelerden daha mı anlarsınız bu kitabı sünneti? Hayır, bunu iddia edemez herhalde. O halde şu yaptıklarınızın hangisi sahabelerde var, hangisi yok gelin bir ayıklayalım. Bunu dememiz lazım. Sahabelerde olmayan bir şeyi onlardan çıkardığın zaman bizden farkı kalmayacak zaten. İşte İbn-i Mesud radiyallahu anh bütün bidat fırkalarında aynı şey geçerli. Allah azze ve celle diyor ki şayet onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar. Burada hitap sahabelere. Eğer bizler sahabelerin iman ettiği gibi onların uyguladığı menheç gibi hergede dersek biz sapıtmayacağız. Kitap ve sünnet Allah tarafından korunan iki kaynak. Vahyin iki veçhi. Ve biz bu ikisini sahabeler nasıl anladıysa o şekilde anlamak zorundayız. Sünneti okuduk. Sünneti okuduk. Hadisi okuduk. Olur ya anlayamayız. Bu kadar. Bu kadar. Allah razı olsun. Mesele mesele burada. Şimdi e, demek istediğim şu. Burada ayrıldığımız bazı şeyler var. Mesela e, adam çıkıyor. Ben de kitap ve sünnete çağırıyorum. Bizim yolumuz da kitap ve sünnet diyor. Biz de burada diyoruz ki kardeşim. Allah Azze ve Celle sahabeleri temize çekmiş. Yani Allah Resulüne en güzel e, uyanlar sahabelerdir. Biz sahabelerden daha iyi uyamayız değil mi? Ve Allah Azze ve Celle onları temize çektiği gibi kendilerinden sonrakileri de bir örnek olarak koymuş. Yani kim sahabeler gibi yaparsa onlar gibi kurtulur. Şimdi demek ki bizim Kur'an ve sünnetten kendi kafamıza göre anladığımız bir şeyler varsa bunu mutlaka sabilere arz edeceğiz. Sahabeler böyle anlamış mı? Böyle uygulamış mı? Veya falanca yerde cemaat var şöyle namaz kılıyorlar şöyle Allah'a zikrediyorlar hemen diyorlar. Kitaba bakacağız. Evet kitapta Allah'ı zikredin diyor. Ama bunlar gibi mi zikredin diyor. Bir araştırayım. Sünnete bakıyoruz. Sünnette de bunların yaptığı yok. Sahabelere bakıyoruz. Sahabelerin hiçbirinde de bu yok. Bile ki sahabeler böyle e, halkalar halinde e, höykürenlere karşı çıkmış değil mi? Halka kurup zikir yapanları mescitten kovmuş i̇bn Mesud radıyallahu anh. Siz Allah Resulü aleyhisselatü vesselam daha yeni vefat etti... Onun elbiseleri bile eskimenin ne çabuk sapıttınız diyor i̇bn Mesud radıyallahu anh. He, demek ki sahabelere rağmen bir doğru yol söz konusu değil. Sahabelere uyuyorsa başımızın gözümüzün üstünde. Onlara uymuyorsa kardeşim gel sen de terk et bunu bizi de ona çağırma. Mesele. Bundan ibaret. Yani yaptığımızın sağlamasını, kitap ve sünnetten anladığımızın sağlamasını sahabelerle yapabiliriz. Hüseyfer radıyallahu an şöyle diyor. İtteğullâhe meşerel kurrâ. Ey okuyucular, ey okuyup yazanlar, ey Kur'an okuyanlar Allah'tan korkun. Ve huzû tarîqu men kâne Sizden öncekilerin yoluna tabi olun. Yani sizden öncekiler diye kastetti sahabeler. Sahabelerin yolundan ayrılmayın vallahi in estakam tüm lekat sebak tüm sekan bay şayet istikamet üzere olursanız yani sizden önceki o sabilerin yolunda dosstları ilerlerseniz e, açık ara farklı öne geçersiniz sebakım sebekan bay da öne geçersiniz ve termuhu şimalen ve yeminen dalal tüm dallem bay da ev şayet onu terk eder de sabilerin yolunu Terk eder de sağa sola ayrılırsanız uzak bir sapıklıkla, açık ara bir farkla sapıklıkla sapıtırsınız diyor. Bakın sahabeler aynen e, az önce yaptığımız nasihatı pekiştiriyorlar değil mi? Sahabelerden ayrılık e, sağa sola sapmayı getirir. Yine hemmam şöyle demiş. hemmam bin Haris bin Kays el-Nehâi. <mere> aleyna Huzaife ve nahnu fi halqatin fil Fi halqatin e, fil mescid. Biz mescitte halka halindeyken halka kurmuş otururken Huzeyfe radıyallahu anh yanımıza çıktı geldi. Yani Huzeyfe bin Yaman. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sır katibi. Feqale ve şöyle dedi: Ya maşarül qurra. Ey Kur'an okuyucuları, ey okuyucular, ey okuyup yazan kimseler. Uslukut tariq, Yolu tutunuz yani sabilerden gelen yoldan ayrılmayınız. Fevallahu Fevallahi le inseletumuhu lekat sebaktum sebkan beyinin. Şayet onların yolunu tutar bu konuda istikamet üzere olursanız dostlar o yol tutarsanız sabilerin yolunu aç kara farklı öne geçersiniz ve in ekhaz tüm tüm yeminen ve şimalen lekat dalaltum dalalem bai'da. Şayet sağa sola saparsanız ayrılırsanız da Açkara farklı sapıtırsınız. Hasan El Basri Mürsel olarak yani hangi sabeden işittiğini belirtmeden Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dan şöyle dediğini rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu: "Amelun galilun fi sünnetin, hayrun min kethirim fi bid'a." Ah. Sünnet üzere yapılan az amel, bidat üzere yapılan çok amelden üstündür hayırlıdır. Yani bak teravih namazında e, bunu hemen uygulayalım. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedik? Ayşe radıyallahu anha diyor ki sahih Buhari'de gelen rivayette Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da ne de Ramazan dışında 11 rekattan fazla gece namazı kılmadı diyor. 11 rekattan fazla gece namazı kılmadı diyor. Bugün teravihler kaç rekat kılınıyor? 20 20 rekat. 20 rekat ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde bulunmayan sahabelerin hiçbirinin bilmediği bir hadise. Sonraki asırlarda e, çıkıyor. Hatta bazıları 36 rekat falan kılar. Ne yaparlar? Şöyle bir iştahat yaparlar. Canım diyor onlar işte Mekke'deydi. Onlar Kabe'yi de tavaf ediyorlar. Her bir tavafa e, 4 rekat, 2 rekat sayarsak ne yapar? 14 rekat daha ekleyelim diyor. Ne yapıyor? 34 rekat. Bazıları da diyor ki Hazreti Onar diyor 20 rekat buldu Bazıları Ömer radıyallahu an böyle dediğini naklediyor. Bunu İmam Malik muvattasında e, aradaki ravileri zikretmeden muallak olarak zikrediyor. Yani bu sabit bir rivayet değil. B.H. bunu zayıf bir isnatla rivayet ediyor. E, Malik'in ravileri yoluyla. Demek ki bu rivayet zayıf bir rivayet. Hmm. Ama Allah Resulü'ne sahih olarak gelen bu hayrdekidir. Ayşe radiyallahu diyor ki ne Ramazan'da ne de Ramazan dışında 11 rekattan fazla gece namazı kılmadı diyor. Demek ki sünnet üzere olan az mesela bir kimse 8 rekat her gün güzel güzel huşusuna dikkat ederek teravih namazını kılsa Allah Resulü'nün yaptığı gibi bu diyor Allah Resulü'nün beyanıyla bidat üzere yapılan çok amelden daha hayırlıdır diyor. Niye? Daha çoğunluk <gülüyor> Yani. E tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı şeyi biz nasıl yapabiliriz? Mesela bak o, hocam peki, Estağfurullah buyur Hacı abi Maalesef da, Evet hatimle Hatimle, hatimle. hatimle kılıyorlar Tabi ki hatimle yapılması daha güzel 8 ama e, mesela Mekke'deki ilim ehli bu konuda iki e, farklı görüşe sahip bazıları Hanbeli mezhebinde oldukları için diyorlar ki işte mezhebimiz diyor bu hadisle amel etmiş zayıf da olsa bu hadisle amel etmiş biz de bununla amel ederiz. Sonuçta kıldığımız şey namazdır kötü bir şey olacak değil ya diye düşünüyorlar. Bir kesimde hayır efendim biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı aşamayız diyor. Ee, Allahu Alem e, bu daha doğrusu çünkü e, İmam Malik'e birisi şöyle bir soru soruyor hacı abi. Ben diyor e, soruyu soran kişi Medine'de. Medine'den. Medine'den hacca gidenler zilhuleyfe de mikata girer, ihrama girer. E diyor ki, nereden ihrama gireyim diyor. İmam Malik de diyor ki, Allah Resulü'nün girdiği yerden ihrama gireceksin diyor. Orası da zilhuleyfedir diyor. Evet. Adam diyor ki, ben diyor daha geriden bir mesafeden ihrama girmek istiyorum diyor. İmam Malik diyor ki, eğer öyle yaparsan senin için fitne görüyorum diyor. Nerede? Yani daha geriden mesafe, daha uzun ihramlı olacak ya. Ben diyor ki Zil zilhuleyfe değil de ta Medine'den çıkarken ihrama gireyim diyor adam. Yani yasaklarım daha önceden başlamış olsun diyor. İmam Malik bunda fitne vardır diyor. Fitneye düşersin diyor. Adam da diyor ki bunda diyor ne gibi fitne olabilir ki diyor. Ben daha çok ibadet etmiş olacağım diyor. Daha hayırlı bir şey yapmış olacağım diyor. İmam Malik şöyle diyor. Zaten diyor sana fitne olarak bu yeter diyor. Allah Resulü ve Vesselam'dan ve onun sahabelerinden bir şeyi daha fazla yaptığını düşünmen bile sana fitne olarak yeter diyor. Yani Allah Resulü'nün yapmadığını yapmak oluyor. Aynı şey geçelim. Nerede? ihram yerleri neredeyse orada ihrama girmesi gerekiyor. Seyfullah ismin. Seyfullah hocam Medine-i bazen doğrudan zamana göre Medine-i Münevvere'ye gidiyoruz. Orada bir hafta namaz gidiyoruz ya. Ötrekat. Evet. Ondan sonra İhram'a gidiyoruz. Bekkeyi-i Münevvere'ye gidiyoruz. Abi Ar tabi siz Medine'den geçtiğiniz için... Nereden ise o... Zilhuleyfe'de. Gel, Zilhuleyfe. Orada bizim otobusta İhram'a gidiyoruz. Şey alıyoruz İhram'ı. Ondan sonra gidiyoruz. Bekkeyi-i Münevvere'ye. Ee, evvela... Baba... Sayın yapıyoruz. Evet. De ondan devam Allah kabul etsin, tekrarını nasip etsin inşallah. Hı? Yok. Bitireceğim de. Tamam. E... Bir şey Hocam, buyur tık buyur tık. hacı abi inşallah. Neyse biz. Evet. Hocam, diyanet oku diyor her zaman değil mi? Hani Şimdi de, Hacı abi, dergidin içinde de şöyle şey <gülüyor> söyledi de var ya yani ben a abi hani yanlış ne Kur'an-ı Kerim'dir okunuyor. Evet. Yani görünüşte kötü bir şey yapılmıyor değil ha, mi? Yani, adim evet. Helal mı hadi Kur'an-ı Kerim okunuyor. Dur. E Kur'an'ı dinlemek de büyük sevap. Evet. Onlar da olduğu için diyoruz evliydi. Bir hata Şimdi Hacı abi bak e, bidat meselesinin daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek vereyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden İbn-i Ömer radiyallahu anhuma birisi onun yanındayken hapşırıyor. Hapşırıyor, aksırıyor yani. Evet. Ve elhamdülillah ve salatu ala Rasulullah diyor. Yani Allah'a hamdolsun, ne de salat ve selam olsun diyor. Tamam. i̇bn Ömer anh, diyor ki, bunu diyor nereden çıkardın diyor. Bize öğretilen şey sadece elhamdülillahi ala kulli hal. Sağlık için, sağlık nedir Cenab-ı Hak? Zorluğumu ha. yani. Bize sadece elhamdülillah dememizi öğretti diyor. Sen bunu nereden çıkardın ya diyor. Yani nereden çıkardın diyor. Evet. Şimdi adamın yaptığı ilavede kötü bir şey var mı? Yok. Yani Allah emrediyor değil mi Resulüne salat etmeyi? Evet. Ama i̇bn Ömer burada neden kızıyor? Hapşırığın arkasından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermediği, öğretmediği bir şey eklemiş oluyor. Ha, normalde oturduğun yerde istediğin kadar salat oku. Bu emredilmiş, tavsiye edilmiş. Evet, evet. Şey her, her kim bir sefer salat okursa on sefer Allah ona salat eder diyor hadiste. Evet. Bunu istediğin zaman yapabilirsin. Ama hapşırığın arkasına bunu tahsis edersen Bak sahabe buna karşı çıkmış. Şimdi Darimi'nin e, Süneninde rivayet ettiği bir hadis var. i̇bn i̇şte, Mesut Mesud radiyallahu anha sahabelerin alimlerinden birisi i̇bn Mesud Ona Ebu Musa el Eşar geliyor ve şikayet ediyor. Ey i̇bn Mesut Mesud diyor ben diyor az önce Allah Resulü'nün mescidinde bir durum gördüm. Fakat daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Yine de kötü bir şey görmedim diyor. Evet. Nedir o diyor. Benimle gel bizzat kendin gör diyor. Beraberce gidiyorlar. Bakıyorlar ki bir topluk halka kurmuş. Ortalarında bir tane adam. Her birinin ellerinde taşlar. Allah'ı zikrediyorlar. i̇bn Mesud geliyor bunlara diyor ki siz ne yapıyorsunuz? İşte biz Allah'a hamd ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Subhanallah diyoruz. Bunlarda da taşlarla sayıyoruz diyor. Sayıyoruz diyor. İbn-i Mesud anh diyor ki Yahu diyor Allah'tan kork. Allah Resulü'nün kapları daha kırılmadı. Elbiseleri eskimedi. Şu kadar sahabe var hayatta. Ya onlar sapık bir yolda ya da siz sapıksınız diyor. Taşlardan dolayı diyor değil mi? Yani neden? o şekilde halka kurup işlerine birisinin idare etmesi taşlarla zikretmeleri. Toplu Şimdi adamların yaptığında kötü bir şey var mı? Yok. Yok. Ama İbn-i Mesud radiyallahu anh, neden kovuyor bunları? Neden Allah Resulü'nde görmedikleri bir şeyi yapıyorlar çünkü. Allah Resulü'nün, bak az önce bir hadis e, zikretmiştim. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim bizim emrimiz olmayan bir şey yaparsa bu dinde o reddolunmuştur. Evet. Diğer bir hadiste ne diyor? Dinde sonradan çıkarılan her şey sapıklıktır. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şayet doğum gününde, bir şeylerin kutlanması gerekseydi bunu Allah Resulü kendisi yapmaz mıydı? Sahabeler Allah Resulü bunu yapmalar gerekmez miydi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ediyor. Vefatından sonra işte bir sene, iki sene, üç sene geçtikten sonra işte vefat e, seneyi devriyesi diyerek bir kutlama yapmıyorlar. Ona Yasin indirmiyorlar. Değil mi? Doğum mu hocam? Yok öyle bir şey yok. Yok. Yani Mevlüt yok. diye bir uygulama yok. Var mı şimdi? Okuluyor mu bu? Şimdi insanlar... insanlar bu acaba? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününün hangi gün olduğu da Gerçekten sabit değil. değil. Bak şimdi Hacı abi. Bunu, bu uygulamayı ilk olarak Fatimiler diye bir devlet uyduruyor. Hicri 8. asırda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 800 sene sonra çıkmış yani. Ve bu devlet şia bir devlet. Şia. Şia ve kutladıkları tarih hangi tarih biliyor musunuz? Rebiülevvel ayı. Peygamber Efendimiz'in Rebiülevvel ayında doğduğunu söylerler. Yani tarihlerde bu geçer ama sabit bir rivayet yok bu konuda. Sadece pazartesi günü doğduğunu biliyoruz. bu konuda işte Rebiülevvel'in 12'sinde mi, 8'inde mi yoksa başka bir ayda mı doğduğuna dair ihtilaflı rivayetler var. Çünkü o zaman takvim yoktu. Hicretten sonra bu uygulanmaya başlandı. Buyur. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefat ettiği tarihi biliyoruz. Rebiülevvel ayında. Yani onun doğduğu ay, aynı ayda anda vefat ettiği ay da, ay da olmuş oluyor. Hocam bizim bu takvim ayıyla hangi aya geliyor? Her sene değişir hacı abi. Ha, Çünkü e, hicri, hicri takvim ay hesabına dayanır. Hı. Bizim kullandığımız miladi takvim güneş hesabına dayanır. Hı. Her sene değişir. Ramazanın ee, değiştiği gibi. İki namazının namazının sünnetini. Namazını, sünnetini Kafan mı karıştı acaba? Kafam da karıştı da şöyle biliyorum yani. Evet. Sünneti kaybın Ne demek? Tenkinde bir hesap yok yani. Telkinde. Şimdi hacı abi e, az önce. Saydığımız namazlar vardı ya hani İbn-i Ömer anh, rivayet ediyordu. Kim günde 12 rekat namaz kılarsa Allah ona cennette bir ev yapar. Kim bu eve kavuşmak istiyorsa günde bu 12 rekat namaza devam eder. Sünnet namazı e, sabahın 2 rekat sünnetine, öğlenin önünde 4 ardında 2, e, akşamdan sonra 2, yastan sonra 2. Bu 12 rekat. Kim bunlara Ama devam ederse dışında kalınan, bunun bu dışındakileri mesela müsaade edilen namazları söyleyelim. Yasıdan önce dört rekat yok. Böyle bir e, hiçbir aslı yok. Sünneti gayrimi ökkede yok diyor. Böyle bir gayrimi ökkede olarak da yok. Sünneti sünnet de yok diyor. İkindinin önünde e, kılmak isteyene var. Allah Resulü dua etmiş dedik. Kim dört rekat kılarsa ikindiden önce Allah ona merhamet etsin diye duası var. İkindin sünnet de var yani. Tabi onu kılabilirsin. Ondan sonra Ama kuşluk yok. namazı. Yok. Yasıdaki yok. Kuşluk namazı. Sekiz rekata kadar kılabilirsin. Kuşluk deyince... Yani e, güneş doğduktan sonra Öğlen vakti 12'de giriyorsa 11'i çeyrek içindiye kadar Evet doğru 8 namaz Evet gece namazı 11 rekat Vitir ile birlikte 11 rekat gece namazı kılabilirsin Kılmak isteyene bunlar 4 rekatta dan sonraki 4, 5, 2, son sünnet, 10, evet. 3, 4, namazı. Evet. Doğru anlıyorsun acaba. Doğrusunda. Vitir namazı şimdi gece namazı ile alakalı evet, bir namaz. Evet. Yani insanlar işte yası namazın bir parçası gibi kılıyor da doğrusu Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselamın tavsiye ettiği vakit gecenin son üçte biri. Evet, sonuçta yani yatacaksın. Kalktıktan sonra gece namazı kılacaksın en az 2 rekat. Arkasından 1 rekat da vitir 3 rekat etmiş oluyor. Gece namazı kılanın vitire tamamlaması lazım. Gece namazı da fazla yakın daha Şimdi gece namazı kılarsa bir kimse vitri de kılması gerekiyor. Teklemesi için. Eğer gece namazı kılmıyorsa vitri kılması şart değil. Gece namazına mı giriyor hocam? Gece namazı vakti. Vakit olarak gece ama... Ee... Yani bu yatıp da kalkınca kılınacak bir namaz değil, 12'yi evet, geçirmemek evet. lazım. Gece yarısını var geçirmemek var. lazım. Fitir, fitir namazını son sabaha yakın vakitlere var. kadar. Hı. O daha fazlet. Evet bugün Oray'da bitirmeyi e, da, düşünmüştük ama şey baya uzadı. Ilk, i̇lk şeylerin okuduklarında Efendimizin Veda evet. Veda hutbesinin bir kısmıydı bu. Şimdi kısmı sahabelerin her biri içtiklerini Orada nakletmişler. Faizi her türlüsü ya. her türlüsü su altındadır diyor. Evet. Orada böyle. Sen de değil mi? Şimdi sahabeler bir sürü binlerce sahabesi dinlemiş veda hutbesini. Her biri işittiklerinden aklında tuttuklarını, nakledebildiklerini nakletmişler. Bu sadece İbn Abbas'tan gelen rivayettekiler. Yoksa Cabir bin Abdullah radiyallahu gelen var. Daha uzun. Peygamberimizi hesaplarından birinden gelen. Evet. Sahabelerden birisinden ben de gelen. Evet. Evet, evet. Bugün burada e, bitirelim. Doğru. Allah izin verirse ikna ikna haftaya tamamlamaya çalışırız. Şey ee, Ebu Hanife'nin Ali radiyallahu anh öğrencisi olduğu söyleniyor. Doğru mu? Ali radiyallahu anh'ın mı, Cafer-ı Sadık'ın mı? Ali radiyallahu, radiyallahu anh'a yetişmemiştir. Ee, buna imkan yok. Hocam, hocam sen, daha biz ki bir mühsevi sen nesin, hangi dine sahipsin ise ben ne diyeceğimi söylerim. Buyur acaba. Değil mi hocam? Tabii. Müsevi, sen hangi dine sahipsin, sen hangi dindesin ise sen evet. böyle diyeceğim? Şudur budur demeyim, ne diyeceğim abi? Dinin din İslam. Kitabım, Kur'an-ı Azim-i evet. Amelde mezhebim, Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Amelde mi? İtikatta mı? İtikatta mı? <gülüyor> i̇tikatta. Amelde mezhebim, İmam-ı Azam Ebu Hanife. İtikatta mezhebim, Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Amelde mezhebim, İmam-ı Azam Ebu Hanife. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetinden velhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ne en Muhammeden Abdühü ve Resulüm diyeceğim. Evet e, doğru hocam. Doğru yolu bu söyledin mi hocam? Ee, yok. <gülüyor> Biri her şey hepsi doğru. Biri <gülüyor> hangisi? Şimdi. Hani bir şimdi muazzam elbih hanife değil bizim mezhebimiz o. Şimdi hacı abi şöyle. <gülüyor> <gülüyor> e, Ebu hafif. Ha mezhebeli. Mezheb yok. Hepsi bizim mezhebimiz hacı yok. abi. Yok. var ya. Yok. <gülüyor> Aa, hocam açıklaya yok. Şimdi hak bir tane. O da Allah Resulü ile gelen. Doğru mu? Doğru. Peygamberimiz Bazen bak Allah Resulü'nden gelenlerde, bazı yerde Ebu Hanife isabet etmiş. Bazı yerde Aha. İmam Şafii isabet etmiş. Ha, o Biz işte Ebu Hanife'ye uyduk diye Şafii'nin getirdiği Abi, hakkı reddedemeyiz. İnanın akdestin bozulduğunu Şafii ile de göre anlattım, Bozulmadığını. Karibin Yok. <gülüyor> Yok. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a göre anlattım. <gülüyor> Orayı anlamamışsın. Ya şey anladım da. Öyle <gülüyor> yani, <gülüyor> diyor yanlış belirlemişsin doğru. İmam <gülüyor> bozma İmam Azam para kadar para Şimdi kadar Hacı var. abi biz burada dedik ki e, Allah Azze ve Celle bizi ihtilaf üzere kalmamızdan razı olmuyor dedik ee, değil mi? Şimdi biz düşünüyoruz şimdi. İmam Şafii bu ümmetin alimi. O gavur değil. Yo, Müslümanların yo, alimlerinden yo. birisi değil mi? İmam şey Ebu ya. Hanife bu ümmetin alimi. Evet, evet. E ikisi de bizim saygı göstermemiz gereken evet, birisi ise evet, evet. ve bu ümmetten kabul ettiğimiz dört kimse ise. Imaman, Allah azze ve celle'nin emrine bir itaat edelim dedik. Tamam. Yani İmam Şafii böyle demiş. Ebu yani. Hanife böyle demiş. O e ben şimdi abi, şüphe kaldım. Bak kafamız karışmasın. Ben şimdi şüphede kalıyorum aç abi. Acaba Ebu Hanife mi doğru söylüyor, İmam Şafii mi doğru söylüyor? Allah hocam senin bana anlattığın var ya. Evet. Benim çok işime geliyor. Anladım. Kan hattı bozmuyor ya. İşte biz alayım. burada tabii işimize geldiği için değil. Ama bana, bana sünnet oldu. böyle olduğu için. Allah gibi oldu yani ya işime geldi. Anladım. Devam ettim. Anladım. Aktes alıyorum ben şöyle şimdi bu hep kanıyor. Ben de de Allah şifa versin. Yani da damar ameliyat oldum, Kat damar. Sulandırıcı içiyor. Bizim, bak bir yere çarpsam hem mor alıyor. Bak temiz çarptığım tarafım Şimdi Hacı abi. Öyle. Bozulmadın mı bozulmadın mı? Değil mi? Şimdi, <gülüyor> Şimdi biraz feran adım sana. Değil, değil mi? Sünnette değil. varsa bu. Ha, bu sünnette varsa. Allah Ebu Hanife'ye rahmet eylesin. O sünnette gelen kolaylığı kaldıramaz. Değil mi? Ebu Hanife sünnette gelen kolaylığı kaldıramaz. Evet. Allah ona rahmet eylesin. Şüphem kaçtı. Şimdi düzeldi Şimdi hacı abi bak, e, şimdi tabloya bak. Bizim bu hocalarımız diyor ki, sağ olsunlar bize küçüklüğümüzden beri dinimizi öğretiyorlar. Evet. Ama en başında ne öğretiyorlar? Bu dinde Allah ve Resulünün önüne kimse geçirilmez. Biz en önce bunu öğreniyoruz. Haşağı şimdi biz bunu öğrendiğimize göre bu hocalara şimdi çıkışıyoruz. Hocam diyoruz ki, sen diyorsun ki hoca efendi, bir kimse namazı kılsa iyi olur... Kılmazsa günahkar olur. Kılmayan da Müslümandır diyorsun. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki namazı kılmayan dinden çıkar diyor. Namazı terk eden kafir olur diyor. E bu çok tehlikeli bir şey hocam. Sen bunu nasıl söylüyorsun? Bak namazı kılmaya, kılmayanı ne yapıyor? Müslüman görüyor hoca efendim şimdi. İnsanlara namaz kılmayabilirsin demiş oluyor. Namaz kılmak isteyene diyoruz ki hocaya hocam Abdest alırken çoraba mes var. Allah Resulü bunu yapmış. Olmaz diyor yapamazsın diyor. Benim abdest almamı zorlaştırdı. Hoca'ya diyorum ki hocam Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zil huleyfeyi geçince namazını kısaltmış. Ben Ankara'ya gitsem namazımı kısaltabilir miyim diyor. Olmaz kısaltamazsın diyor. Namaz kılmamı yine zorlaştırdı benim. <gülüyor> ha, Şu kadar mesafeyi aşman lazım. Ve şu kadar süre kalmadıkça olmaz diyor. Hocam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'deyken hiçbir korku yokken namazın cem etmiş. Benim de şöyle acil bir işim var. Eğer ben bunu yapmazsam ya namazı terk edeceğim, namaz komple kılmayacağım. Vaktinde kılmamış olacağım, kazaya kalacak. Ya da bu ruhsata uyup mi edeceğim? Vaktinde kılmış olacağım. Ne dersin diyorum? Olmaz diyor. Namaz kılma daha iyi diyor resmen bana. Şimdi bak. Şimdi e, sünnette gelene bak. Bizim bu Allah selamet versin onlara. Onları ıslah etsin. Hocaların dediğine bak. Beni namazdan uzaklaştırıyor. Namaz kılmayabilirsin de diyor. Öyle de Müslümansın diyor bana. Şimdi, Ama diyor günahkar Müslümansın diyor. Hacıya gidenler de seferi olmuyor mu şimdi? Şimdi bir şey, bir şey doğumda da unutmadan bir, bir şey daha sordun. Buyur Hacı abi. Buyurdunuz Pey Pey Peygamber Efendimiz din yok diye. Evet. Öyle mi? Yanlış mı almadın? Burayı sohbetten sonra. Namaz kılmayan var. dinden çıkar. Çıkar. Ben demedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya. böyle diyor. Ben de şöyle <gülüyor> biliyorum. Buyur Hacı abi. Bir insan la ilahe illallah, hak bilsin Muhammeden Resulullah değilse İslam oluyor. Güzel, evet. İslam'a giriyor. Doğru. Ama namazı da tarih ediyorlar. Belli ayıyor, evet. kılıyor, kılmıyor. Kulahı kendin hesaptıracak ama. He, ha, hacı abi bu ama adam. Binden çıkmayı biliyor. Bize öyle öğretildi, doğru söylüyor. Hocalarımız evet. böyle öğretiyor. Biz de hocalarımıza şimdi karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki hocam, ah, karşı siz karşı. bize dediniz ki Allah ve Resulünün önüne kimseyi geçirmeyin. Biz bunu sizden öğrendik diyoruz. E hadi şimdi geçirmeyelim kendinizi önüne geçirmeyin Allah Resulü'nü diyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ha la ilahe illallah sözüne gelince bir yerde diyor ki kim bilerek bunu söylerse. Diğer bir rivayette kim Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eder ve Allah'ın dışında tapılan her şeyi reddederse diyor. Şimdi namaz kılmayan bir insan. Allah'a mı kulluk ediyor, ilah olarak Allah'a mı ibadet ediyor, şeytan'a mı nefsine mi ibadet ediyor? Günde beş vakit, günün beş vaktinde ibadet Allah'ın hakkı değil mi? Namaz burada Allah'ın hakkı. Bu hakkı Allah'a ita yerine getirmeyen, itaatle yerine getirmeyen kimin için getirmez? Nefis. Nefsinin hevası için veya şeytana uyduğu için. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ey Adem oğulları, sizde nahit almadık mı? Yasin suresinde, elam Ahet ileykum ya beni Adem. Elâ ta'budu şeytan. Şeytana ibadet etmeyin. Yani kendinize ilah olarak şeytanı tayin etmeyin. Diğer bir ayette nefsinin hevasını ilah edineni gördün mü? Düşünebiliyor musun? Demek ki insan şeytana kulluk edebiliyor, hevasına ilah edinebiliyor. Bunlar la ilahe illallah'tan kişi saptırıyor. La ilahe illallah'ı bozuyor demek. Ki. Diğer taraftan bir adam la ilahe illallah diyor acaba Kur'an'dan bir ayet inkar ediyor. Sen buna ne dersin? <gülüyor> Kur'an'dan bir o, ayet inkar o, ediyor. Namaz kılmayan? Namaz kılmayan şöyle biliyorum Buyur bak. Bilmemek ayrı bir şey, öğrenmemek ayrı bir şey. Bilmemek de inkar ederse ayeti keribe'yi bu dinden çıkar. Tabii din bir bütündür. Evet. Allah'ın Bur'an-ı Kerim'de mi alacak? Bütün gün tercih edelim dışarı. Hep başkanı değil mi? Hocam. Buyur hocam. Namaz Allah'ın bir hakkı değil mi? Bunun Allah'a karşı yapacağı bir ibadet tarzı yani. Hakkı Allah'a Güzel. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben şu adama hakkını geçirdim üstüne. Evet. Bu adamın helallar sesen ikimizin arasında bir şey kalıyor mu? Hukuk. Kalıyor mu? Elanlaştık çünkü ikimiz. Kalmaz. Ben sana şunu yaptım, hakkını veriyorum, hakkını veriyorum, borcum varsa, iki bin Evet. evet. Allah da dilerse beni affet Dilerse. Bak şimdi. Ama borcum var Allah'a. Şimdi hacı abi şöyle diyelim. Yani orayı buyurdum ya. Anladım, anladım. Orayı, orayı kavur etmek için söylüyorum. Anladım. Evel, evel, evel, Allah razı olsun. Meseley, meseleyi pekiştirmeye çalışıyor. Ben de senelerce hiç namaz kılmadım, oldu. Cuma şimdi kılıyorsun da. değil mi? E can, daha Elhamdülillah hocam, Elhamdülillah. Verediyelik, verediyelik, verediyelik, verediyelik, verediyelik, verediyelik. Bak şimdi Hacı abi. E, şöyle bir şey. Allah azze ve celle Rum suresi 30 31. ayetlerinde namazı kılın müşriklerden olmayın diyor. Yani müşrik demek Allah'ı bilen kimsedir. Ama Allah'a ortak koşan kimsedir. Yani Allah'ı inkar eden değil. Yani bir kimse sadece Allah'ı inkar etmekle kafir olmuyor demek ki. Allah'a ortak koşunca da kafir oluyor. Yani müşrikleri... Allah'ı inkar eden dinden çıkıyor. Ama sadece bununla çıkmıyor onu diyorum. Şirk, şirk de Allah'a ortak koşmakta kişiyi dinden çıkarır. Yani ne demek? Misal e, <gülüyor> Gaybı Allah bilir Tabii. E, işte falan yerde cinci var ama o da gaybı bilir dese bir insan yo, yo, olmaz, olmaz. olmaz değil mi? Cinci ne, öyle hava olmaz. Bu insan Allah'a gaybı bilme olsun da şirk evet, koşulmuş e, şirk olur koşulur. Benim şeyhim de bilir Şirk büyük da, hani, Kişiyi dinden çıkaran Bak delili delili Allah'ın asla Kişi affetmeyeceği Hah. Nisa suresini doğru, doğru. Şirke öyle, öyle şey 48. ayetinde Allah Azze ve Celle şirk üzere öleni bak şirk üzere öleni doğru, doğru. bak altını çiziyorum şirk üzere öleni doğru, doğru. kişi hayatta olduğu sürece şirkten de tevbe edebilir. Yani namazı terki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şirk diyor ayet şirk diyor tevbe suresi o, o, 11. ayetinde o, o Evet ama tevbe ettiyse bunu affedebilir Allah'ın dilemesinde. Yümeti, Anlaşıldı yümeti değil de mi? Bilmediklerimi ya, de sordum. Hı? Allah anlayışını artırsın. Allah Allah Allah. <gülüyor> Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve ve estağfiruke ve töbə